Merhaba Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ben Cem. Bu hafta yetişkin olarak, yetişkinler olarak olarak bir program çekiyoruz. Ee, çocukların yani programı çeken yapımcı arkadaşlarımızın sınav haftası dolayısıyla. Ee, bugünkü programımızda bir Üniversitesi çok Çalışmaları Biriminden Ayşe Beyazova'yı konuk edeceğiz. Ee, kendisi e, kamu harcamaları izletme, izleme platformunun da bir üyesi olan Köça'da e, çalışıyor ve bize bu platform hakkında bugün biraz bilgi verecek. Ee, biz de onu <gülüyor> zevkli dinleyeceğiz tabii. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk. Ee, nasılsın? İyiyim. <gülüyor> Teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? Ben de iyiyim. Sağ ol. Ee, i̇lk başta bir kendini tanıt e, istersen ardından konuya geçebiliriz. Tamam. E, ben Ayşe Beyazova. E, daha önce aslında sık sık e, Sözküçüğün programında yer aldım. E, ondan ötürü belki dinleyenlerin bazıları beni tanıyor da olabilirler. E, ama yine de kısaca tanıtmak gerekirse... Senin de söylediğin gibi Çoça'da, yani Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Çoça'da hani eğitmen olarak çocuk hakları eğitimi alanında özellikle çalışıyorum. Bugün aslında bahsedeceğimiz konu biraz daha farklı ama. Türkiye'de çocuğa yönelik yapılan harcamalarla ilgili bir konu var. Senin biraz önce ismini söylediğin kamu harcamalarını izleme platformu aslında Türkiye'de sosyal harcamalarla ilişkili bir araştırma ve yayınlama çalışması yürüten bir platform. Birazdan herhalde daha ayrıntıda gireceğiz ona. Biz de şoşa olarak bu platformun bir üyesiyiz ve çocuk harcamalarıyla ilgili özellikle çalışıyoruz. O nedenle bugün buradayım. E, kamu harcamaları izleme platformundan biraz bahseder misin? Tabii ki. E, kamu harcamalarını izleme platformu İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin girişimiyle e, kuruldu. 2010 yılında kuruldu. E, ama... Sadece bu merkezden ibaret bir platform değil tabii adı üstünde zaten. Şu anda e, bu 2011 e, yılına dek aslında yanılmıyorsam 50'nin üzerinde kurum e, platformun üyesi ve bu kamu harcamalarının izleme çalışmasına destek veriyor. Hem uzmanlıklarıyla hem de e, izleme çalışmalarıyla. E, Peki neler? hangi alanlarda e, bu araştırmalar, platform bu araştırmalar yürütüyor acaba? Hı hı. Aslında şöyle bir çalışma yapılıyor bu platformda. Türkiye'de biliyorsunuz bütçe meselesi birazcık e, teknik bir mesele. Hani mali meseleler genelde de öyledir. Hani daha çok uzmanların anlayabileceği, uzmanların yorum yapabileceği. Örneğin işte televizyonda bütçeyle ilgili bir program görseniz hani e, kanal değiştirebilirsiniz <gülüyor> gibi. E, bu platformun özel amacı zaten sivil e, toplum kuruluşlarını çeşitli alanlarda uzman sivil toplum kuruluşlarını kendi alanlarındaki harcamaları bütçe izleyebilir hale getirmek. Hı hı. E, bu konuyla STK'lar arasındaki mesafeyi ortadan kaldırmak. Çünkü bu mesafe aslında hani belki çok da önemli değilmiş gibi görünebilir ama diğer yandan çok önemli çünkü e, sivil toplum kuruluşları, uzman kuruluşlar diyeyim, üniversite birimleri, e, çeşitli farklı sosyal alanlara yönelik politikalar geliştiriyorlar, öneriyorlar, çeşitli eleştiriler yapıyorlar mevcut hani e, sistemdeki politikalara yönelik yorumlar, eleştiriler geliştiriyorlar. Ama bir yandan da karşılarına sık sık hani bu söylediğiniz öneriyi yapamayız çünkü bütçe yok gibi bir hı hı. şey gelebiliyor. En sık gelen aslında şey e, cevap diyebilirim. Hani mali kaynak sıkıntısı nedeniyle bu tabi tabii ki çok güzel söylediğiniz ama hı hı. gerçekleşemez gibi. İşte o gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi aslında? Onu anlayabilmeleri, onu kendileri araştırıp aslında bakın bu gerçekleşebilir çünkü şu bütçeden şuraya aktarılabilir veya şu şekilde daha etkin bir harcama bunun gerçekleşmesini sağlayacaktır diyebilmeleri için kurumların böyle bir desteğe ihtiyacı olduğunu e, düşündü Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi ve bu girişimi yaptı. E, hakikaten de çok kısa sürede çok fazla sayıda kurumun e, katılması Sağlandı. Şöyle bir çalışma yapılıyor. Önce zaten e, STÇM diye kısaltayım Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin ismini. Hmm. STÇM önce aslında bazı kılavuzlar hazırladı. Bu aradaki mesafeyi ortadan kaldırmak için. Farklı başlıklar altında gençlik, çocuk, e, çevre, kadın, e, askeri harcamalar, sosyal koruma harcamaları gibi çeşitli başlıklar, engelliler. Bu başlıklarda bazı kılavuzlar hazırlandı. Bu kılavuzlar aslında sosyal e, harcamaları izleyebilmek için e, hangi belgeler incelenecek, işte e, Maliye Bakanlığı'nın altındaki hangi e, sayfalara girilecek, nereden neleri bulabiliriz, işte hangi e, harcamaların etkinliği bağlamında nereleri inceleyebiliriz, stratejik planlar mı, işte faaliyet e, raporları mı vesaire, bunlara bakarak aslında nasıl izleyebileceğimizi basitleştiren, gösteren bir e, takım kılavuzlar hazırladı. Bir dizi kılavuzlar diyeyim bu kılavuzların hazırlanmasının ardından da bir eğitim çalışması yapıldı. Biz ona kamp diyoruz ve her yıl gerçekleştiriyoruz artık. 2 yıldır yapmaktayız. Her yıl bir önceki yılın harcamalarını izliyoruz. Örneğin işte 2010 yılında 2009 yılını incelemek gibi. Bu kampta yapılan izleme çalışmaları uzman kuruluşlarla tartışılıyor. Tabii. Hani sadece rakamlara bakarak bir takım şeyleri anlamak mümkün değil. Çünkü hani rakamlar büyük veya küçük olarak algılanabilir ama asıl mesele o harcamanın etkin olup olmadığı ve hani alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarındaki uzmanların tabii bu bağlamda çok büyük katkısı var. O var olan harcamanın niteliğinin ve meblanın değerlendirilmesi bağlamında. İşte bu eğitim kampı dediğimiz süreçte de her yıl Ocak ayında gerçekleştiriyoruz. Farklı kuruluşlar bir araya geliyor ve kendi alanlarında baya harcamaları masaya yatırıyorlar diyeyim. Hı hı. Bu çalışmanın ardından da milletvekillerine yönelik bir mektup hazırlıyorlar her yıl. Bu mektup farklı kuruluşların dediğim gibi yorumlamalarıyla oluşturuluyor. Hep birlikte altına imza atılıyor. Her birinden işte örgütlerin yönetim kurulu kararlarıyla. Mektup imzalanarak bu yıl mesela 2011 yılından Nisan ayında 53 imzayla gönderdik. 53 ayrı kuruluşun imzasıyla gönderdik milletvekillerin. Ve hani Türkiye'de... Kamunun sosyal harcamalarla ilişkisi bağlamında değerlendirmelerini, STK'ların paylaşmasını hedefliyoruz. Bunu her yıl tekrarlıyoruz. Böyle bir çalışma biçim var e, bu platformun diyeyim. Hı hı. E, zaten aslında internet sayfası da var. Girip ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz. Hani Eğer e, katılmak isteyenler olursa herkesin katılımına da açık bir platform. E, bu alanda Şu hani... anda sözü geçmişken alabiliriz aslında. <gülüyor> Son programı tekrar edebiliriz. Aslında kamuharcamanunizlemeplatformu.org zaten hı hı, internet sitesi hı hı. hemen girdiğiniz zaman Google'dan da çok rahat bulabilirsiniz hı hı. E, ayr ayrıca bu Bilgi Üniversitesi STÇM'nin veya Çoçan'ın hani, içinde yer alan örgütlerin sayfalarından da girilebilir ama doğrudan kendi sayfası hı. var oradan girip hani, yapılan çalışmaları ayrıntılı olarak görmek mümkün daha fazla platformla ilgili şeyleri çok uzatmayayım çünkü aslında daha çok çocuk alanındaki harcamalardan bahsedeceğiz ama dediğim gibi iki yıllık bir platform, henüz yeni ama bayağı da yoğun ilgi görerek ve gittikçe güçlenerek ilerleyen bir çalışma. Bundan sonraki yıllarda da sürdürmek istiyoruz ve bu alandaki kılavuzları, kitapları da hazırlayarak her yıl geliştirerek yürütmek istiyoruz diyeyim. Ayşe peki az önce sözünü ettiğim bu kamp pa katılımcılar nasıl sağlanıyor? Ya da bunun bir ön hazırlık çalışması bir ön hazırlık süreci var mı acaba? Nasıl gerçekleşiyor? E, tabii aslında şöyle her yıl Kasım ayında filan yani Kasım, Ekim-Kasım civarlarında sanıyorum yanılmıyorsam gerçi internet sayfasında bu bilgileri daha net olarak erişmek mümkün bir açık çağrı yapılıyor Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi tarafından bu konuya ilgi duyan katılmak isteyen kişiler veya kurumlar aslında Başvurabiliyorlar. Hmm. Ee, herhangi bir kurulumu temsil katılmak da iyi. Bu bir devlet kurumu da olabiliyor. Ee, sivil toplum kuruluşlarından özellikle katılım oluyor. Başvurular geldikten sonra bir değerlendirme yapılıyor. Ee, Eğitme katılmaya hak kazananlar açıklanıyor. Ve e, İstanbul merkezli kuruluşlardan için ayrı daha uzunca bir program. Daha farklı şehirlerden gelecek olan uzmanlar için biraz daha ayrı, kısa süreli böyle yoğun 3 günlük falan yoğunlaştırılmış bir program e, bu programın içeriği de e, ha, kamu harcamalarını izlemekle ilgili aslında yolları yani nasıl izlendiğini bu harcamaların gösteren e, o STK'larla e, teknik diye algılanan bu e, mali meselelerin arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran bir eğitim programı aslında hı hı. bu programın İstanbul dışından veya İstanbul içinden gelen kuruluşlar için e, sonu aynı gün ee, en son aynı gün tamamlanıyor ve tüm kuruluşlardan gelen uzmanlar son gününde bir araya geliyorlar ve e, o güne dek yapılmış olan bir yıl önceki e, harcamaları, kendi konularına ilişkin örneğin biz çocuk grubuyla bir araya geliyoruz. Tartışıyorlar, değerlendiriyorlar, e, bir ayrıntılı çalışma, herkes yorumlarını paylaşıyor. E, bu çalışmanın ardından da bir iki haftalık falan e, paylaşım yine mail üzerinden veya işte... E, yani bir arada olmasak da iletişim yoluyla sürdürüp bu milletvekilleri için hazırlanan mektup konuşlandırılıyor. Hı hı. Yaptığımız çalışma bu şekilde. İsteyen herkes aslında başvuru yapabilir. E, dediğim gibi internet sitesinden daha ayrıntılı bilgi alınabilir. E, teşekkürler Ayşe verdiğim bilgiler için. E, çocuğa ilişkin harcamalar e, raporu üzerine şimdi biraz konuşalım. E, bu rapordan çıkan sonuçlar nelerdir? Bize neler anlatmak istersin? Hı. Aslında tabii anlatabilecek çok fazla şey var. Hani bu kısıtlı program sürecine hızlıca özetlemeye de çalışacağım ama... ...belki önce bazı genel yorumlar yapabilirim. Sonra nasıl bir izleme süreci planladığımızı ve uyguladığımızı anlatabilirim. Sonra da farklı başlıklarda çıkan sonuçları paylaşabilirim diye düşündüm. Belki ilk yapılması gereken yorum şu olabilir... Biz bu örneğin Türkiye'de çocuğa yönelik yapılan harcamaları izleyelim diye yola çıktığımız zaman hani bu alanda e, maliye bakımından ya da işte ekonomistler de aramızda bulunsa mali bakımından bilgi sahip olsak bile aslında çok zor çünkü e, bir nevi böyle karanlıkta yol bulmaya çalışır gibi oluyoruz. Bunun sebebi şu: çocuklara ilişkin veriler ayrıca yayınlanmıyor. Farklı kurumların çocuklara ilişkin harcamaları var ama bunu onların işte raporlarına, belgelerine girdiğiniz zaman ayrıca bulmanız birçok bakanlık için diyeyim imkansız bir durumda. Bazıları için biraz daha kolay, hani biraz daha erişebilir durumda olanlar var ama genel olarak aslında Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin aslında değerlendirildiği oturumlarda da belirtilmiş bir şey. Çocuğa yönelik ayırdığı bütçeyi devletin ayrıca yayınlaması lazım. Bunu ayrıca takip ediyor olması lazım. Bu çok önemli. Neden? Çünkü bunu ayrıca göremediği takdirde bu konuda politika üretmekte olan farklı tarafların, her şeyden önce milletvekillerinin değerlendirme yapması ya da bununla ilişkili, hani bunun yeterli olup olmadığına ilişkin, etkin olup olmadığına ilişkin bir yorum yapması da mümkün değil. Çünkü ne kadar ayrıldığını bilmediği zaman bunun daha fazla ayrılması gerekir de demesi söz konusu olamaz. Politika üretim sürecine aslında ket vuruyor bu belirsizlik. Öncelikle bunu zaten vurguluyoruz her yıl. <gülüyor> farklı kurumların mutlaka çocuklara yönelik yaptıkları 0-18 yaş grubuna yaptıkları harcamaları ayrıca yayınlaması lazım hı hı. aslında ikinci özellikle belirtilmesi gereken belki yine çocuk yoksulluğuna dair çocuk yoksulluğu meselesi biliyorsunuz çok e, vahim durumda ülkemizde e, biz bir e, OECD ülkesiyiz e, biliyorsunuz hani OECD ülkeleri arasında yer alıyoruz gelişmiş ülkeler arasında ama bu e, platformun içinde bu örgütün içinde diyeyim platform yanlış oldu e, baktığınız zaman çocuk yoksulluğu açısından yine en vahim durumdaki ülke biziz. Ülkemizde toplam çocuk nüfusunun yüzde 24.6'sı yoksulluk içinde yaşıyor. Hı hı. Bu o, bütün OECD ülkeleri e, içindeki bu oranın ortalaması yüzde 12.4. Yani biz onun iki katından fazla bir e, oranımız var bu bağlamda. Türkiye'de çocuk yoksulluğu zaten çok ön planda bir sorun. Hı hı. E, bu bağlamda baktığımızda peki Türk yoksulluğu çok yaygın. O zaman hani biz çocuklar için ne kadar harcama yapıyoruz? Kamu harcamaları bağlamında diye bakmak istersek de şöyle bir durum var. Bu harcamaları izlemek için aslında farklı başlıklar altında ayrıştırmak gerekiyor söylediğim gibi. Türkiye'de nüfusun yüzde 31 çocuk. Ama bizim yaptığımız çalışmanın içerisinde sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım ve adalet hizmetleri başlıkları içinde bakarsanız, eğitim dışarıda kalmak üzere bu hizmetlerin tamamı için bakarsanız, 2009 yılında çocuğa ayırılan harcamaların gayri safi yurtiçi dışı hasılaya oranı %1,31. Yani biz Türkiye'de ki elde ettiğimiz gelirin sadece %1,31'ini bu saydığım başlıklar çerçevesinde çocuğa ayırıyoruz. Eğitim harcamalarını da bunun içine katmak istersek yani sağlık, sosyal hizmetler, sosyal yardım, adalet hizmetleri ve eğitim hizmetleri diye düşünürsek de bu oran sadece %3,65'e çıkıyor. Hani üçte biri çocuk olan bir ülkede nüfus bakımından üçte bir çocuk olan bir ülkede çocuklara ayrılan harcamanın %3,65 oluşu çok düşündürücü ee, sadece bu rakam bile yani sadece bu kadar ayrıştırmak ve bu toplam rakamı görebilmek bile aslında bunun az olduğunu veya hani bunun dönüştürülmesi gereken bir rakam olduğunu hissettiriyor o nedenle bu harcamaların izlenmesi çok önemli zaten eğitim üzerine yapılan harcamalar e, bir dört tane harcamayla yaklaşık eş değerdi aslında daha fazla, ee, daha fazla, eğitim, daha fazla eğitim harcamaları oldukça fazla yani %2 civarlarında ama diğerleri için olan %1,31 oranında. O nedenle biz zaten aslında öyle bir yöntem izliyoruz. Bu bahsettiğim başlıkları ayrıca izleyip eğitimi sonradan ekliyoruz. Çünkü eğer eğitimi de içine katarak bir rakam verirsek, yani diğer harcamaların görünürlüğünü azaltıyor. Daha küçük olduğu için diğer harcamaların toplam miktarı. Ama baktığımız zaman gerçekten oldukça az bir ortalamayla, ile diyeyim daha doğrusu karşılaşıyoruz. Ee, önemli noktalardan bir tanesi bu Türkiye'de çocuğa yönelik hizmet veren kamu kurumları arasındaki eşgüdüm ve koordinasyon eksikliği. Bu hep böyle klişeleşmiş bir şeydir. Bu alanda çalışanlar aslında sık sık duyarlar işte eşgüdüm eksik, koordinasyon eksik falan gibi. Ama harcama bakımından da çok önemli bir şey bu eşgüdüm eksikliği. Çünkü e, mükerrer harcamalara yol açabiliyor. Harcamaların etkin bir şekilde yapılmamasına yol açabiliyor dola, dola, doğal olarak. Çünkü hani çocuğu ilgilendiren kurumlar arasında bir iletişim kopukluğu olduğunu düşünürseniz bu harcamaları da etkiliyor. Bu bağlamda bu eşgüdüm ve koordinasyonun sağlanmasını da biz özellikle vurguluyoruz her seferinde. Aslında Türkiye'de de bu eşgüdüm koordinasyonunu sağlayacak olan kuruluş Seyçek zaten hı hı. Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulamasından sorumlu kuruluş aynı zamanda. Ama burada ciddi eksiklik var ve bunun dönüştürülmesi de yine harcamalar açısından çok önemli. Genel olarak belki dikkat çekebileceğimiz noktalar bunlar. E, Biraz daha ben özel hani bu başlıklar altında nelere değiniyoruz onlara geçeyim. Ee, dediğim gibi ilk olarak sağlık, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar ve adalet başlıklarına bakıyoruz. Çalışma Bakanlığı harcamalarına da yine ayrıca bakıyoruz. Hani bunu biraz daha bir sosyal hizmetler, sosyal yardımlar bağlamında değerlendiriyoruz yani o başlığın içine alıyoruz. Ee, sağlıktan başlamak gerekirse şöyle e, bir genel aslında rakam vererek belki ilerleyebiliriz biraz. Fazla rakam içeren bir konu olduğu için umarım sıkıcı gelmez dinleyicilere. 2008 yılında çocuklara yönelik harcamaların yurt içi hasılaya oranı %1,01 olarak görünüyor. 2008 ile 2009 yılı arasında çünkü biz daha henüz 2 yıl izledik 2008 ve 2009 yılları. çocuk yönelik harcamada artış var. Bu artışın temel kaynağı ise... Biraz önce rakamı söylemiştim. %1,01'den %1,31'e çıkmış durumda. Aslında bu hani baktığınız zaman küçücük bir artış gibi bir izlenim verebilir ama hani genel bütçede önemli bir artış bu. Hmm. Bunu olumluyoruz tabii bu alanda çalışan örgütler olarak. Ama kaynağına baktığınız zaman bunun sağlık harcamalarından kaynaklandığını görebiliyorsunuz rahatlıkla. Çocuk başına sağlık harcaması 2008 yılında 322 lira. 2009 yılında ise bu rakam 410 lira olarak ortaya çıkıyor. Evet. Bu harcamayı hani dolar olarak hesapladığımızda 260 dolar civarında. Bu 260 dolar yine hani bu bahsettiğim gelişmiş ülkelerdeki kişi başına düşen sağlık harcamasından çok daha az tabii o. Çünkü en az ülke 4.400 özür dilerim dolar civarında. Ama yine de hani geçmiş döneme baktığımızda bir artış olduğundan ötürü olumlu değerlendirmemiz var. Çocuk başına sağlık harcaması 2008 yılında 322 lira, 2009 yılında 410 liradır. E, bu tabii artışın nereden kaynaklandığını da söylememiz lazım. Bu çocuklara yönelik yani 0-18 yaş grubunun ücretsiz tedavi e, hizmeti alabilmesinden kaynaklanıyor. E, bu da çok önemli bir şey. Ama diğer yandan bu artışın sadece tedaviyle ilişkili yani SYK'nın sosyal güvenlik kurumunun e, harcamalarından kaynaklanıyor oluşu bize şunu da e, hissettiriyor. E, bu tedavi ...harcaması ile ilişkili olduğuna göre aslında koruyucu, önleyici hizmetlerle bir ilişkisi yok. Hı hı. Aslında e, koruyucu, önleyici hizmetler sağlık e, harcamaları açısından çok önemli. Ama bu bağlamda bir artış değil de daha çok e, hani, sağlıksız durum ortaya çıktıktan sonra e, bir e, hizmet verildiğini görüyoruz. önlen bir, e, <gülüyor> bir tedbir... Alman evet. Koruyucu önleyici hizmetler her zaman vurgulanan ama aslında gerçek anlamda çok da e, ilerlenemene, ilerlenemeyen bir e, konu. Hı -hı. Ama bu doğrudan sırf rakamlar üzerinden baktığınız zaman da bunu aslında görebiliyorsunuz. hani Artış e, tedavi hizmetlerinden kaynaklanıyor. E, sağlık harcamalarıyla ilgili yorumlarımız bu şekilde aslında. Biraz sosyal hizmetlerden de bahsedeyim. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanındaki e, yaptığımız çalışmada e, değindiğimiz çeşitli noktalarda. Türkiye'de çocuk haklarına dair sözleşmenin koordinasyonundan Sehçek sorumluluğu bunu söylemiştik. 2009 yılında engelli çocuklar dahil çocuklara dönük harcamalarının yurt içi hasılaya oranı %0,09 ile sınırlı Türkiye'de. Ve buna ek olarak harcamalarının harcamalarında sadece %49'u çocuklara yönelik. Engelli çocuklar bunun içine dahil hı hı. yapılıyor. Aslında hani Sosyal Hizmetler Çocuk yemek Kurumu adı ve hani çocukla ilişkili pek çok sorumluluğu üstlenmiş bir kurum. Hatta neredeyse hepsini diyelim bütün koordinasyon, eşküdüm, çocuk hakları sözleşmesinin uygulanması vesaire gibi şeyleri üstlenmiş bir kurum olarak aslında %50'si bile çocuklara yönelik olmayışı yine bizim üzerinde durduğumuz noktalardan biri. Bu bütçenin arttırılması gerektiğini söyledik. Sehçek ödenek cetvellerine baktığınız zaman çocuk hizmetleri dairesi ödeneğinin azaldığını ve sosyal yardım hizmetleri dairesinin ödeneğinin arttığını görüyoruz. Hı hı. E, zaten Sehçek'in 2010-2014 stratejik, e, stratejik planında ki temel stratejiler de e, şunları içeriyor. Koruyucu, önleyici hizmet modeline geçiş, aile merkezli yerinde hizmet verme ve gelişmiş ülke standartlarına uygun kurum bakımı. Ee, tabii bakıma ihtiyaç duyan bireylerin öncelikle kendi yaşadıkları ortamda kendilerine yeterli hale gelmesi için tedbir almak sosyal hizmetlerin gereği. Ee, ve özellikle de çocukların psikososyal gelişme açısından ailenin yanında kalmaları çok önemli. Ee, ancak harcama rakamlarına baktığınız zaman işin tam da böyle koruyucu önleyici hizmet modeline geçiş yapmak için gerçekçi olmadığını görebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir tane örnek vereyim. Evet. Şöyle stratejik plana göre 2010'da ailesi yanında desteklenen e, çocukların rakamı 22.000, 2014'te ise bu rakamın 34.000'e çıkması hedefleniyor. E, ve ailesi yanında desteklenen çocuk başına ayrılan bütçe 2010'da yıllık 5.278 lira, 2014'te ise yıllık 4.151 lira olacak bu şekilde planlanıyor. Ee, diğer yandan baktığınız zaman aslında bu aile yanına döndürülen çocukların ailelerine yönelik rehberlik hizmeti için ayrılan bütçe ise 2010'da yıllık, e, bunu altına çizmek istiyorum, yıllık olarak çocuk başına 2,5 lira. Hı hı. Yani ailenin yanına döndürmek için aylık hani sosyal yardım bağlamında ödemeler planlanıyor. Ama bu aileye dönülük, dönük hani sosyal rehberlik hizmeti bağlamında çok çok küçük bir bütçe. Hı hı. Neredeyse göz ardı edilebilir bir bütçe ayrılmış durumda. Bu da aslında işin daha böyle psikososyal destek tarafının geri planda kaldığını bize gösteriyor. Çocukların tabii ki ailelerin yanında bakımı çok önemli. Kendi bulundukları ortamda desteklenerek büyümeleri çok önemli ama bir yandan da ailelerin desteklenmesi de psikososyal anlamda çok önemli. Hı hı. Ee, bunun aslında teşvikle destekli oluncak bir şey aslında. Bu 2.5 lira yani. 2010'da 2.5 lira olarak görünüyor çocuk başına 2014'te de 3.30 lira görünüyor. Hı hı. Bunlar tabii çok, çok şaşırtıcı rakamlar. Evet. Ee, buna ek olarak bir de şeyi vurgulamak lazım belki. Türkiye'de genel olarak çocuk koruma hizmetini sürdüren uzman personelin sayısının ventilinin artırılması çok önemli hani buna ilişkin de hani personel e, bütçesinin artırılmasına işte personel yönelik harcamaların artırılmasına dönük bir hedefte çok görülmüyor ama aslında bir e, sosyal hizmet personelinin e, şimdi çok ayrınta girmek istemiyorum ama üstlendiği iş yükünü e, görünce hakikaten bu yönde bir değişim dönüşüm ihtiyacı olduğu çok açık bu bağlamda. E, Buna da yani bu alandaki harcamaların da artırılması, bütçene ayrılan bütçenin artırılması gerektiğini e, düşünüyoruz. E, adalet başlığına geçersek e, çocuk adalet sistemi açısından birçok problemler var ülkemizde. E, bunlardan belki en hızlıca aklımıza gelebilecek bir tanesi her ilde çocuk mahkemesi bulunmaması. Hı hı. Aslında yasa, yasa da yasamız da bizim bunu öngörüyor. Aynı zamanda işte Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 40. maddesinde de var. Ee, çocukların mutlaka kendilerine özgü koşullarda yargılanmaları lazım. Ee, çocuk mahkemelerinin bulunmaması tabii onların yetişkin koşullarında yargılanmasına yol açıyor. Ve bu çok büyük bir aslında zaaf çocuk adalet sistemi açısından. 2008 yılında 80 olan faal çocuk mahkemesi sayısı 2009 yılında 71'e inmiş durumda. Ee, tabii kanunun öngördüğü gibi her ilde çocuk mahkemesinin kurulması için de çok basit bir matematik hesap yaparsanız da çocuk mahkemelerine ayrılan bütçenin en az %72 oranında artırılması lazım. Ee, hem sayının artırılması hem de aslında verilen hizmetin niteliğinin artırılması için sonuçta kaynak ayrılması gerekiyor. Ee, bu tabii biraz önce hani Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun personelle ilişkin yaptığım yorumu burada da geçerli. Hani uzman personelin eğitimi, hizmetçi eğitimler bağlamında da yine kaynak ayrılıp ayrılmadığını çok fazla göremiyoruz. Bu bağlamda da kaynak ayrılması önemli. Diğer bir konu da bu çocuk mahkemelerindeki yargılama süreleri. E, Türkiye'de çok enteresan aslında bu yargılama e, sürelerine ilişkin istatistiklere baktığınız zaman çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerindeki yargılama sürelerine baktığınızda yargılama süresinin 2005 yılında 282 gün, 2006 yılında 332 gün, 2007'de ise 527 gün olduğunu görüyorsunuz. Hı hı. Bu ortalama bir rakam tabii ama bir çocuğun yargılanması için ne kadar uzun bir süre olduğunu tabii altını çizmeye bile gerek yok gayet açık. Ee, üstelik çocuk ağır ceza mahkemelerinde yargılama süresi ortalama 267 günken çocuk mahkemelerinde bu süre artıyor ve 326 gün oluyor. Bu da yine çok vahim bir istatistik. Bu süreyi yetişkin yargılamasıyla karşılaştırdığımızda ki o ortalama 234 gün çocuk yargılamasının çok daha uzun sürdüğünü görüyoruz. Bu bağlamda da çocuk mahkemelerinin hem sayısı hem işlerliği oradaki işte yargılama sürecinin etkinliği bakımında kaynak ayrılması şart. Hı hı. E, bunu da yine dikkate çektiğimiz, dikkat çektiğimiz noktalardan biri olarak vurgulamak istiyorum. E, son olarak adalet bağlamında e, çocukların aslında kendilerine özgü koşullarda e, bulunması gerektiğini, hizmet alması gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Vurgulamak istedik ve bunu milletvekillerine yazdığımız mektupta aslında özellikle altını çizdik. Ee, Türkiye'de yine ceza infaz kurumları istatistiklerine baktığınız zaman 1386 çocuğun çocuklara özgü koşullarda hizmet aldığını, bu rakamlar yine 2009 yılına ait rakamlar ve 656 çocuğun da yetişkinlere özgü koşullarda kaldığını görüyoruz. Tüm çocukların çocuklara özgü koşullarda hizmet alması için tabii bir, yine bütçe ayrılması gerektiği açık. Son olarak Çalışma Bakanlığı bünyesinde çocuk harcamalarından bahsetmek istiyorum. Aslında e, Çalışma Bakanlığı'na ilişkin enteresan bir durum var. 2008 ve 2009 yıllarında çalışan çocuklara yönelik merkezi bütçeden kaynak ayrılmadığını e, öğrendik biz. E, bunun sebebi aslında orada bir e, daire değişimi oluşuyor. Yani bir yapılanmada değişiklik var ama iki yıl boyunca hani Türkiye'de çalışan çocuklarla ilgili sorun bu kadar büyükken hı hı. iki yıl boyunca kaynak ayrılmamış olması da yine e, altının çizilmesi gereken noktalardan bir tanesi bugün geldiğimiz noktada çocuk Türkiye'de çalışan çocukların oranını aslında araştırmak isterseniz baktığınız zaman en son 2006 yılı verilerini bulabiliyorsunuz TÜİK'in yaptığı araştırma onun dışında hani daha yakın bu 2011 yılına geldik daha yakın tarihli araştırmaları ne yazık ki bulamıyorsunuz buna mutlaka bir an önce kaynak ayrılması gerekiyor hı hı. daha önce yapılmış olan programlar var zamana bağlı sosyal politika ve program çerçevesi var bu programın da revizyonuna ihtiyaç var acilen. 2015 yılına kadar çünkü çocuk işçinin en kötü biçimlerini ortadan kaldırmayı hedeflemiş bir program bu. Ama şu anda geldiğimiz noktada mutlaka revizyona ihtiyaç var. Hem rakamların ortaya konulması hem program revizyonu hem de politikaların uygulanması bağlamında aslında Çalışma Bakanlığı bünyesinde kaynak ayrılması gerektiği açık. Bunun da yine altını çizdik yazdığımız mektupta. Son olarak e, eklemek istediğim bir şeyler var mı? E, son olarak şunu eklemek istiyorum. Benim e, aktardığım bilgiler tabii biraz rakamsal veriler içerdiği için hani e, daha ayrıntılı incelemek isteyenler olabilir. Onları yine internet sayfamıza davet ediyorum. Kamu harcamalarını izleme platformunun sayfasında. Hem e, çocuğa ilişkin e, verileri daha ayrıntılı görebilirler. Hem de aslında farklı başlıklar, askeri harcamalar, sosyal koruma harcamaları, gençlik, kadın, engelli, çevre gibi başlıklarla ilgili eriştiğimiz rakamları değerlendirmeli bulabilirler. Aynı zamanda platformlarda, da platform platformlardaki çalışmalarında da hani yer almak isteyen belki STK çalışanları da başvuru yapabilirler. o siteden takip ederlerse açık çağrıyı görüp oradan başvurularını Aha. yapabilirler. Katılmak isteyenleri mutlaka bekliyoruz çünkü çok hem etkili bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Bu bağlamda desteğinize de ihtiyacımız var. Teşekkür ederim Asha verdiğin bilgiler ve aktardıkların için. Biz ben teşekkür ederim. Ee, bir sonraki sözküşüm programında görüşmek üzere. Bir dahaki haftaya görüşürüz. Hoşça kalın.